Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayın. Evet Açık Radyo burası. 94.9 açıkradio.com.tr ve Diniş Destek Projesi devam ediyor. Anons ettiğimiz gibi programcımız Güven Güzeldere telefon hattında. Merhaba Güven Bey. Merhaba. Merhabalar Güven Bey. Merhaba. Yalnız programcımız değil tabii destekçimiz, dostumuz. Evet, evet gayet son derece tuhaf bir ortamın içinde sisler, puslar içinde yolumuzu bulmaya çalışırken bir yandan da güçlü bir destek aldığımız tuhaf bir dönemdeyiz diyebiliriz evet so, iyi gidiyor ama bu hafta değil mi yani ben de destek hastasını dinlemeye çalışıyorum destek hastası boyunca memnunuz desteklerin yoğunluğundan evet evet yani şu ana kadar 6 gün boyunca devam ettik bugün 7. gün tam ortasına doğru yaklaşıyoruz Ve esas itibariyle gerçekten her seferinde daha önceki günlere, mütekabil günlerin rekorlarını kırdık. Yani artan bir destek var, bir dayanışma durumu var. Evet, ben de buna çok seviniyorum. Eraslan Bey, sizi de tebrik etmek lazım. Yani çok teşekkür ederiz. Bazen sizi dinlerken ben nefes nefese kalıyorum. ...hemen arayayım ve da bir daha destek olayım... <gülüyor> ...ben e, istekleri doğru insanın içinde... E, ...kutlarım. Çok teşekkür ederiz ama ben de stüdyonun içinde... ...aynı hisle yapıyorum. <gülüyor> Zaten nefes nefese. Evet bu sene... E, ...yani bu ana... E, ...tartışma konumuz... ...daha doğrusu muhabbet konumuz diyeyim... E, ...bütün... E, ...dinleyici, programcı... ...destekçi... Kimle konuşursak bu 20 yıl nasıl bu ayakta durmayı başardık sorusuna bir kendimize göre cevap bulmaya, aramaya çalıştık. Hep bunu konuşuyoruz. İsterseniz biraz da sizinle de aynı şeyi konuşalım. Tamam peki ben e, müştereklerin önemi hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Lütfen. Ama ondan önce aslında isterseniz biraz kendi... E, Açık Radyo ile alakalı kişisel tarihçemden kısaca bahsedeyim. Lütfen. Ben ilk kez 1999 senesinde Açık Radyo'yu düzenli olarak dinler hale geldim. Çünkü ondan önce internet yayını yoktu. 1999'da ders vermek üzere uzunca bir süre Türkiye'de bulunduğum zaman işte bu pembe panterin müziğini falan çalan bir ilginç bir radyoya rast geldim. O günden sonra da her 94.9'a çevirdiğim zaman radyonun hibresini birbirinden güzel şeylerle karşılaşıyor oldum. Benim açık dinleyiciliğim o zamana gidiyor. Bu 1999 mu? 1999 evet ilk defa. Daha sonra da 2012 senesinde destek haftası sırasında Türkiye'deydim. Kardeşim Altı Güzeldere ile birlikte... O zaman Sade <gülüyor> Sokak'taki stüdyoya gelmiştik. Sizlerle orada tanıştık. Ee, onun arkasından da aslında e, açık radyo maceramız başlamış oldu. Çünkü o senenin Kasım'ında sonbahar döneminde altı ile beraber e, Çatlak ışık e, Leonard Cohen şarkıları programını yapmaya başladık. Ben bir de açık bilinci yapmaya başladım. O gün bugündür işte neredeyse dört seneyi bulacağız devam ediyor. Evet, Başka programlar da katıldı tabii. Zamanlar evet. değişirken gibi mesela. Evet. Kohen şarkılarını e, 100 program boyunca, 2 sene boyunca çaldık, çaldık, bitirdik. Sonuna geldik. E, o program böylece sona ermiş oldu. E, Mahir Yılgaz'ın da katkısıyla hatta e, önünü e, açmasıyla bu programın zamanlar değişirkeni yapmaya başladık. Ee, yine pazar günleri, e, pazar akşamları. E, zamanlar değişirken, e, zamanlar değişmeye devam ediyor. Değiştiği müddetçe de biz bu programı yapacağız gibi gözüküyor. <gülüyor> evet. Mahir hep 2079'a kadar filan elimizde malzeme var diyor. 2079'a herhalde biz e, sağ çıkamayız ama Ee, en azından bir on senelik plan, e, program malzemesi vardır. var. Kolayca var. <gülüyor> gibi öyle bir de hiç evet. yoksa da ama 2071'de bence keselim. Bininci yıl dönümünde girsin <gülüyor> Belki evet öyle bir şey olabilir. Ee, bir de tabii benim çok sevdiğim belki aslında en sevdiğim e, projelerden bir tanesi e, ucundan bir parça bir ...katkım olmuş olsa da olmasa da... ...aslında dinlemeyi dinleyici olarak... ...sevdiğim projelerden bir tanesi. Türkiye hikayelerini anlatıyor. Olmaz olur mu? Yani, Asıl fikir sizden geldi... ...zaten orada. Şimdi hayat onu söyleyecektim. Hayatta ...hikayeleri... ...bu ismi de siz bulmuştunuz Ömer Bey. E, yani her gün... ...böyle bir mücevher sandığından... ...çıkma küçük bir hediye... E, ...gelir gibi 5 dakika, 6 dakika... ...10 dakika boyunca... E, ...kimi zaman... E, Aslan Bey'in sesinden gibi zaman Filze Hanım'ın sesinden editörlerimizin sizin sesinizden Tolga'nın sesin birbirinden güzel hikayeler geliyor. Bu Hayati Hakikiye hikayelerini Paul Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı bir programdan esinlenerek biz de yapmaya başlamıştık. Orada Paul kendi sesiyle okuduğu Hikayelerden bir tanesi radyo üstüne aslında. O konuda da çok kısaca bir şey söylemek isterim. Bir anlamda televizyon çıktıktan sonra radyo ikinci plana atıldı gibi oldu. Ve belki bir anket yapsak radyonuzdan mı vazgeçmek istersiniz televizyonunuzdan mı diye. Çoğu insan belki radyosundan vazgeçmeyi seçecektir. Açık radyo dinleyicilerinin böyle olmayacağını düşünüyorum. Ben onlar tamam televizyon olmasa da olur radyomuz kalsın diyeceklerdir diye düşünüyorum. Ee, televizyon insanda belki bir tür bağımlılık e, yaratıyor fakat kötü bir bağımlılık e, bence bu. E, radyo ise güzel bir bağımlılık yaratıyor. Bu Poloştur'un okuduğu hikayede de hikayenin yazarı diyor ki radyo bizim başımız sıkıştığında gittiğimiz... Ee, ama diğer zamanlar e, eğer yanında değilsek e, neredeydin, niye gelmedin e, diye sistem etmeyen eski bir dost gibi. E, ne zaman istersek açıyoruz. E, arka planda mırıl mırıl kendi kendine bir şeyler söylüyor. E, hiçbir zaman e, belki hayatımıza kötü anlamda müdahil olmuyor. Her zaman orada ve radyonun orada olduğunu bilmek e, insana... E, Bir güven duygusu geliyor diyor bu hikayede. Ee, açık ardı da biraz öyle. Açık ardı'nın orada olduğunu bilmek e, çok önemli. Benim için dinleyici olarak söyleyeyim. Çok önemli. Bu yüzden de e, destek hastasını çok önemli buluyorum diye lafı bağladım. Ve hemen 0212-343-4441 telefon numarasında ben dedi kez Daha söylemiş oluyor Evet devam. harika Ben de biz de size bir çok bağlantılı bugün aldığımız bir mektubu kısa bir mesaj var ama konu çok uygun onu okuyalım izin verirseniz seher andaçtan geliyor çok Kadim bir dinleyicimiz kendisi Leman dergisinde bir radyo açılacak haberini alıp frekans açıldığından beri açık radyo dinliyorum diyor Yani 20 küsur yıldır. Radyo dinleyicisi olmanın ödülünü bile aldım. Nasıl mı? Türkiye hikayelerini anlatıyor projesine bir hikayem kabul oldu ve sırası gelince de açık radyoda okundu. Ne keyif, nasıl güzel anlatılmaz inanın. Mektupla birlikte size sesimi göndermek ve siz de beni dinleyin istedim. Gönülden teşekkür ederim diyor kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyo diye de bitirmiş. Bir de dipnotu var. Davul Tozu isminde bir program vardı. Postane çalışanlarının yaptığı bir ritm müziğini çalmıştı Uğur Yücel. Aklıma geldi. Çok güzeldi demiş. Buradan da Can da bir günaydın diyelim. Günaydın. Uğur Yücel'le birlikte. Evet. Durum böyle, böyle bir tuhaf aileyiz işte. Evet. Öyle ve e, nevi şahsına münhasır bir aile e, olduğumuza herhalde şüphe yok. <gülüyor> evet. Ee, bu... Ben... Evet. Evet şeyi soracaktım ben de bu müşterekler meselesine de azıcık şey yapalım bu konuşmada. Tamam dönelim fakat bir yandan benim kulağım e, telefon sesleri de duymaktadır. İşte geliyor. Duydunuz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Çünkü insan lafa dalınca unutuyor. Aslında destek hastası ve destek istemek için... ...bu programdayız. Ben de kendimi hatırlatmaya çalışıyorum. <gülüyor> Dinleyicilerimiz unutmuyorlar yani. Güven Bey. Evet tamam. geldi yani hemen telefon. Biz devam edelim. Ben de sizin Açık Radyo'ya vermiş alınır hediyeyi de... yani ...benim üzerimden o kitabı da elimde çok dolaştırıyorum yani... The Impossible Will Take a Little While adlı e, kitabı Paul Rogatlobe'un yani şey, sıkışık dar zamanlarda direnç ve umut adını taşıyan ve mümk mümkün olan e, yani zor olanı hemen yapayım diye ama şeyi de Ee, imkansızın, imkansız da biraz vakit alacak diye aslında o şarkıyı da çalabiliriz Billy Holiday'in Crazy He Calls Me adlı şarkısını evet. da daha sonra çalarız belki Crazy He evet. Calls Me Holiday. Crazy He e. Calls Me evet hayır şimdi değil biz sonra çalarız onu zaten anladım peki zor şeyler iyi şeyler evet her zaman e, zaman alıyor ...imkansız da belki biraz daha fazla... ...zaman alıyor ama... ...açık radyoda imkansızlar... ...imkanlı hale dönüşebiliyor... ...peki şimdi... ...bir müzik arası vermek... ...istiyor muyuz? Evet. Şimdi birazdan nasıl yapalım? Yani bence şimdi ne çalacağımızı siz söyleyin... ...sonra da... ...bir telefonu da anons edip... ...onu dinleyelim ve telefon bekleyelim. Tamam. Ben aslında her sene... Yani dinleyenler bıkmış olabilir. Ee, aynı şarkıyı çalıyorum Destek Hastası'nda. Bu bizim Planet Cohen programında çaldığımız ve benim çok sevdiğim şarkılardan biri. Çalıyoruz. Ee, herkes her şeyi biliyor şarkının e, Türkçesi. Çalıyoruz çünkü aslında... E, Hiçbir şey bilmezmiş gibi yaptığımız günlerde bile herkesin her şeyin farkında olduğunu düşünüyorum. Bugünler <gülüyor> değiştiği zaman bu şarkıyı çalmaktan vazgeçeceğim ve başka bir şey artık. Evet siz başlayacağım. ısrarlısınız tamam. <gülüyor> Ama şimdilik ısrar ediyoruz. Telefon numarasını bir daha verelim. Lütfen. 312-343-4141'den. Bu arada desteklerim başında, telefon başında, sabahtan akşama bekleyen e, arkadaşlarımız da e, açık radyonu görünmez kahramanları bir anlamda. onlar da buradan teşekkür ederim. Evet, onlara da buradan selam söylüyoruz. Bir tanesi sizi dinlemek üzere şurada dolanıyordu. Şimdi gördüm camın arkasında. <gülüyor> Peki, o zaman bir taraftan destekleri beklerken e, telefon başındaki arkadaşlarımıza da teşekkür ederek Leonard Cohen din Everybody Knows 0212 343 41 41 <S -murra> Everybody knows that the days are loaded Everybody rolls with their fingers crossed Everybody knows The war is over, everybody knows the good guy's lost, everybody knows the fight was fixed, the poor stay poor, the rich get rich, that's how it goes, everybody knows. Is Broken feeling Like their father Or their dog just died Everybody Talking to their Pockets Everybody wants A box of chocolates And a long stem rose Everybody wants Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes, and everybody knows, everybody knows, everybody knows, everybody knows. that's how it Everybody Knows'u biraz aşağıda aldık. Devam ediyoruz. Arada telefonlarda çaldı. Siz duymadınız tabii Güven be Tamam. Çok iyi. Sevindim. E, devam ettiniz telefonların çalması. Evet. Bu, Everybody Knows şarkısında Leonard Cohen diyor ki oyunda hile var. E, tekne su alıyor. Kaptan yalan söyledi. E, hepimiz biliyoruz. E, başka koşullar... E, Olduğu zaman ülkemizde bu şarkıyı çalmaktan vazgeçeceğimi burada e, tekrardan bildirmiş olayım, söz vereyim. Ama <gülüyor> durum böyle olduğu müddetçe Everybody Knows'u çalmakta esrarcıyım. Evet, ha, kararlısınız. Ee, Biz de tabii ki katılıyoruz buna. Siz e, Ömer Bey'i dinleyici mektubu okudunuz. Ara sıra e, diğer programlarla ilgili de e, bir takım geri bildirimler, Bize geliyor. Ben aslında mesela açık bilinci biraz daha e, karşılıklı, iletişimli, enteraktif bir hale sokalım da istiyorum ama zor çünkü e, kısıtlı zamanda belli bir malzemeyi aktarmak gerekiyor. E, her zaman da canlı e, yapmıyoruz. Bazen önceden kayıt yapmış oluyoruz. E, ama e, bilgisayar üzerinden bana yazanlara e, cevap yazmaya genellikle çalışıyorum. Mesela bu hafta bir E, destekçimiz ve dinleyicimiz demiş ki e, bu haftaki felsefe kulübümüzün ödevin olarak Milgram deneyi ekseninde otorite, itaat ve irade özgürlüğünü tartışacağız. Sizin programlarınız bizim ödevlerimizin kaynakçası oluyor. Evet. E, böyle şeylerle tabii insan çok mutlu ediyor, çok evet. hoş düşünüyoruz. Benim için de açık kardiyo hep bir açık üniversite gibi aslında. Bir sürü hiç hayatta bilmediğim başka türlü öğrenemeyeceğim. Yeni şeyler öğreniyorum. Bunun da değeri tabii çok büyük. Bir başka dinleyicimiz de dün Bob Dylan programına ilişkin. iki dakika susun da müzik dinleyelim ya. ya <gülüyor> tamam yani bu tür... <gülüyor> Geri bildirimler de geliyor. Bunu da not ettik. Kendisi dinliyorsa peki daha az konuşup daha çok müzik çalmamız gerekiyor. isteniyor anlaşılan. Buna da dikkat etmeye çalışacağız. Ben bir de müşterekler konusuna girmeden önce bana hep sorulan bir soru var. Programları nasıl hazırlıyorsun açık biliniş falan diye ondan kısaca bahsedeyim istiyorum aslında. Evet. İlk programa başladığımızda açık bilince salı sabahları saat 9.30 Amerika Birleşik Devletleri saatiyle gece ya 0.2.30 ya 0.3.30 oluyor yaz saat uygulamasına göre. Önceleri hep öyle yapıyorduk fakat bu beni perişan etmeye başladıktan sonra benim sizden ricamın da kabul görmesi üzerine E, gündemde acil bir şey varsa o şekilde yapmaya yoksa pazartesi e, günü kaydı yapıp salı günü e, yayınlamaya e, başladık. Öyle gidiyoruz. Bu benim için şu demek oluyor. Fakat e, benim saatimle pazartesi günleri sabah 7'de e, açık bilinç kaydını yapıyor oluyoruz. E, genellikle aktaracağım Bir ya da birden çok makale olduğu için onları oturup işte biraz çalışıyor oluyorum e, pazar gecesi. Pazartesi günleri yani haftanın başlaması benim için kendi haftamın. Pazartesi sabahı 6'da kalkıp bir saat kadar notlarımın üstünden gitmek, programda aktaracağım şeyi hazırlamak. İşte saat 7, 7 çeyrek geçe gibi benim saatimle açık radyoya bağlanmak. E, ...dolayısıyla haftamı da Açık Radyo ve Açık Bilinç başlatmış oluyor. E, Hayli zorlu bir program yani. <gülüyor> e, bu, bu anlamda fakat e, Açık Radyo benim de hayatımın... E, ...üç buçuk yıl oldu e, 2012 Kasım'ından bu yana. E, hemen hiç e, atlamadan e, destek haftası filan gibi birkaç istisna dışında... ...her pazartesi sabah altı e, Açık Radyo ile başlar... <gülüyor> ee, merak edip soranlar olmuştu. Bunu da böyle aktarmış olayım. Ee, müşterekler konusuna geleyim kısaca. Çünkü Açık diyor bir müşterekimiz sonuç itibariyle ve ancak el birliğiyle bir arada e, olduğumuz zaman yaşamaya devam edecek bir müşterek bu. Bunu derken hemen parantez içinde destek haftası içinde olduğumuzu tele, e, radyosunu yeni açanlar varsa 0-212-343-441 numaradan destek olabileceklerini hatırlatayım. E, evet. Geçen hafta yaptığımız programda e, paylaşımcılık mı, tamahkarlık mı e, sorusunu ele alan bir Nature dergisinde yayınlanmış bir makaleden İyi, tartışmıştık. Orada kısaca bahsetmiştim, e, müştereklerin trajedisi diye e, bilinen iktisat e, kuramında e, bir mesele var. Bunu ilk kez 1830'larda İngiliz bir iktisatçı William Forster Lloyd e, bu şekilde e, nitelendirmiş, kaleme almış. Daha sonra da çok bilinen 1968'de Science dergisinde çıkmış bir e, ekolojist, E, biyolog Gareth Hardin'in yazısıyla yeniden gündeme gelmiş. E, common müşterek demek bir yandan İngilizce'de fakat aynı zamanda da otlak e, anlamına geliyor. E, benim e, oturduğum yani yazları Türkiye'de değilken e, e, oturduğum e, Boston kenti civarında bir Boston Common diye bir yer var. E, Yani İstanbul'un biraz Gezi Parkı gibi bir yerinde konumlanmış, şehrin orta göbeğinde bir yeşil alan. Gezi Parkı'ndan belki iki üç kat büyük bir yeşil alan diye düşünelim. İşte bazen tiyatro gösterileri oluyor, konserler oluyor, içinde küçük bir gölet var filan. Fakat burası aslında şehir ilk kez kurulurken bir otlak olarak kurulmuş. O yüzden Boston Common deniyor adına ve müşterek. ...kullanıma açık bir otlak olarak düşünülmüyor. Evet, yani, Boston civarında oturan e, e, hayvanları olan ve bu şekilde geçinen insanlar... ...işte koyunlarını, kuzularını, keçilerini getirsinler... ...burada otlatsınlar, e, sonra tekrar evlerine götürsünler diye. Bu müştereklerin trajedisi aslında otlak trajedisi e, meselesinden ortaya çıkıyor. E, şöyle diyor bu... E, İngiliz e, iktisatçı William Foster Lloyd e, müşterek herkesin kullanımına açık bir meta e, ama eğer üstüne titremez el üstünde tutmazsak kimsenin kullanamayacağı e, bir hale gelmesi e, çok mümkün. Otlak konusundan örnek veriyor. Her kişi yalnız kendi çıkarını gözeterek Kendi çıkarını maksimize etmek Düşüncesiyle Davransa şöyle düşünebilir İşte benim iki tane Keçim var bunları otlatıyorum Ama bedava bu otlak Üç keçim olsa Daha fazla belki para kazanacağım Ve otluğa daha fazla bir Para vermem gerekmiyor Dolayısıyla niye üç keçi getirmeyeyim Ya da beş koyun getirmeyeyim Ama Lloyd diyor ki Herkes böyle davrandığı zaman Bir noktadan sonra Bu otlak herkesin e, hayvanını ne ot sağlayacak e, e, halde olamayabilir, hatta e, tamamıyla kuruyup yok olabilir. E, müşterekin müşterekliğini göz önüne almaz, e, bencilce, tamahkayca davranmaya devam edersek aslında kendi çıkarımızı. Yükseltiyoruz diye düşünürken kendi çıkarlarımızı baltalamış ve çok ciddi bir şekilde baltalamış olduğu uzun bir anda çok acı bir şekilde farkına varabiliyoruz. Otlakların trajedisi ya da müştereklerin trajedisi de bu olur diyor. E bu şimdi çok ilgisiz değil bizim bu destek haftamızda da açıkardı öyle de da. yani şöyle düşünmek mümkün. Açık radyonun düğmesini açtığımız zaman e, orada program yapan insanların seslerini duymak için bir para vermemiz gerekmiyor. Kimse bizden sormuyor. Sen para vermemiştin dolayısıyla sana dinletmeyeceğiz <gülüyor> denmiyor. <gülüyor> e, e, peki param cebimde kalsın. Ben aptal mıyım nasıl herkes veriyor parasını? İşte ben de bedavadan dinlemeye devam edeyim demek mümkün. E, fakat e, kişisel çıkarımızı bu şekilde arttırıyoruz gibi bir düşünce aslında... Ciddi bir yanılsama içeriyor. Çünkü herkes böyle düşündüğü zaman açık radyo desteklenmez ve yayın hayatına son vermek zorunda kalırsa bir anda hayatımızda büyük bir boşluk olacağı açık. Dolayısıyla müşterekimiz olan ve gönüllü olarak desteklediğimiz açık radyoya özen göstermek, üstüne titremek, müşterekin önemini bilmek, anlamak e, bu açıdan da e, bana çok e, elzem gözüküyor. Evet, harika. Ben de e, iki şey, ufak şey ilave edeyim. İki konuda da söyleyeceklerimiz var. Bir, ilk e, sizin e, programın konusuyla ilgili olarak e, bir felsefe, e, genç bir felsefe öğretmeni, dinleyicimiz ama başından beri dinlemekte olan bir e, Duygu Karşılı Hanım buradaydı dün. E, ve öğrencisi Elif Kılıç'ı da getirmişti. Onlar e, derslerinde sürekli olarak e, kullanıyormuş zaten. Bütün Açık Radyo'nun <gülüyor> verdiği esinleri sizin programınızda dahil olmak üzere. Bizim programımız yani. Bu harika bir şeydi. E, dün bu Açık Radyo koridorlarında Duygu Hanım'la Elif dolaşıyordu. Hatta onu Elif'e de gel bize katıl <gülüyor> dedim. Seni kullanırız bol bol. Stajyer gibi falan olur dedi. Ee, öte yandan e, bu Meralar'ın ya da Otlak'ların trajedisi, Otlak trajedisi konusunda da uzun boylu, yani gerek e, Fikret Adaman ve Bengi Akbulut'la çeşitli e, şeyler, Gerrit Hardin'in yazısı üzerine özellikle ve ondan, ondan sonra da onu cevaplandıran Eleanor Ostrom'un Nobel ötürü. Evet. Epey bir sıkı Konuşmuştunuz. E, bir konuşmalar yapmıştık. Hatta bir de bu konularda çalışan e, Fikret Berkes'i de bol bol anmıştık. Evet Açıkladığı ben de aslında de çok şey. haklısınız. Çok severek dinledim. E, benim e, üniversitedeki çalışmalarımın bir sürüsü ve bana aslında en çok keyif verenleri çok disiplinli çalışmalar. Yani İşte bir psikolog, bir nörobilimci, bir felsefecinin bir araya gelerek yaptığı türden çalışmalar. Böyle düşüncelerim de var. Yani belki tikret ve ile bir araya gelerek onlar iktisat perspektifinden, belki ben felsefe ve psikoloji perspektifinden yaklaşarak benzer konuları birlikte ele alabiliriz. E, açık radyo programları arasında da böyle bir sinerji yaratılabilir. Evet, diye çok... Aklımdaki ...geleceğe yönelik... ...projelerden bir tanesi bu. Evet harika yani... bu açık, ...tam bir Babir Kulesi... ...manzarası da göstermiyor değil... ...her konuya ama hepsine... ...gene müşterekler konusunda... ...baktığımız için... ...ortak değerleri evet. korunması... ...doğrusu normaldir de buluşmamız... ...diye de düşünüyorum. Güven Bey herhalde evet. burada... E, ...noktalamalıyız. Evet tamam ben... E, İki şey söyleyerek lütfen, istiyorum. İzmir lütfen, lütfen. Az önce bahsettiğiniz konuyla alakalı. Ben neredeyse 20 senedir üniversitelerde öğretmenlik yapıyorum. İşimi iyi yapmaya çalışıyorum. Derslerime hep çok hazırlanıyorum. Öğrencilere ilgisini çekecek şekilde aktarmaya çalışıyorum materyallerimle. Ama her üniversite hocasının bildiği gibi her derste bazen aslında başka yerde olan öğrenciler olabiliyor. Yani karşınızda oturuyor öğrenci ama gözleri e, camlaşmış bir şekilde size bakıyor ya da bilgisayarında başka şeylerle uğraştığı belli. Ağzınızla kuş tutsanız e, istediğiniz şekilde belki o öğrenciye o anda ulaşamıyor biliyorsunuz. E, öte yandan e, açık bilinçte e, program yaparken işte bazen derslerimde anlattığım Konuları aktarmaya çalışıyorum. Ee, bir sürü gönüllü öğrencim varmış gibi hissediyorum açık radyo dinleyenler arasından. Bana gelen mesajlardan da biraz böyle anlıyorum. Radyo başında kimileri işte kağıdımı, kalemimi, defterimi alıp e, bekliyor oluyorum. Açık radyonun başında not tutuyorum falan diyenler oluyor. Ne mutlu bana. Bu bir e, öğretmen için bundan daha değerli bir şey bulmak zor. Dolayısıyla benim aslında dinleyenlere ve bu anlamda öğrencilik edenlere bir borcum var kendilerine buradan teşekkür etmek isterim evet ikinci teşekkürümü de açık bilinç kolektifine yapacağım bu da müşterek bir proje bu kolektif açık bilinç programlarını metne çevirmekte olan bir grup insan 15 kişi kadarız neredeyse metinler tamamlandığı zaman bir kitap olarak da yayınlamayı düşünüyoruz. Bu e, projenin başını çekmiş olan Yeliz Keskin'in de adını anarak e, burada kendisine teşekkür edeyim. Birlikte yazın bir programda yapmış ve dinleyenlerimize tanıştırmıştık. E, bu da e, bir müşterekin e, ne şekilde geliştirilebileceği konusunda bence çok e, güzel, değerli bir örnek. Bu Öyle şeyler hayatımıza renk ve değer katıyor diye düşünüyorum. Evet, çok bence de çok şey yapan, insanı zenginleştiren bir deneyimin ortalık yerindeyiz. Bakalım nasıl gidecek? Çok bu seneki dinleyici destek projesi 13.sü, 13. radyo günleri gerçekten bize çok şey kazandıran bir nitelikte ve aynı zamanda da dinleyicilerin bu bayağı berbat zamanda bayağı ciddi katkılarıyla devam ediyor. Karanlık ve bunaltıcı bir ortamdayız. Buna rağmen Evet değil. o halde belki bu ortama uygun bir şarkı çalarak çıkalım. Demin çaldığımız şarkı Lanikohen'dendi. Bizim bir önceki altıyla yaptığımız çatlaktan sızan ışık Programının kahramanı Zamanlar Değişikleri'nin kahramanı Bob Dylan. Ben Bob Dylan'ın gençlik yıllarından bizim programada ismini veren şarkıyı aslında dinleyelim istiyorum. Evet. Times There Changing. Changing. Çünkü her ne kadar dediğiniz gibi sisli puslu karanlık bir ortam da olsa alttan alta zamanların değişmekte olduğunu ben düşünüyorum. Öyle hissediyoruz evet. Öyle hissediyorum. Bu içinde donup kaldığımız Ya da donmuş kalmışız gibi hissettiğimiz zamanda elbette çözülecek, ee, başka günler gelecek, ee, daha güzel aydınlık günler e, geleceğini düşünüyorum. Ee, açık hava'da bunun e, bir e, küçük dinamosu olarak e, var olmaya devam etsin, e, böyle diliyorum. Nasıl devam edecek, e, bu müşterekimize. E, el birliğiyle sahip çıkarsak yani açıkkadyo.com tr'den e, ya da e, 0212 343 454'den e, destek yaparsak böyle olacak. Pazar akşamına kadar vaktimiz var fakat e, bugünün işini yarına bırakmayıp hemen şimdi destek olmak fena bir fikir olmayabilir. Evet elbette. Çok teşekkürler Güven Çok Bey. Çok teşekkür ederiz Güven Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. 0212 343 41 41 to the bone If time is worth saving Swimming or you'll sink like a stone For the times They are a-changing I'm writers and critics who prophesize with your pen And keep your eyes wide The chance won't come again And don't speak too soon For the wheels still in spin And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win? For the times they are a changin'. From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall For he that gets hurt will be he who has stalled The battle outside region. We'll soon shake your windows and rattle your walls For the times they are a-changing